Auzu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfisina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü la ve Muhammedan abduhu ve ve Muhammedin ve ve şerral umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bil ah ve kullu bidatin dalale ve kullu dalalatin finnar Hadis dersinde geçtiğimiz hafta cerh ve tadil meselesini işlemiştik. E, cerh ve tadil konusunda te'arruz vaki olduğunda nasıl tercihde da açıklamıştık. İbn Salah'ın şu sözünden sonra eee konumuza geçelim. Bir alimin bir hadise göre amel etmesi veya fetva vermesi o hadisin sahih olduğu bir hüküm sayılmaz. Aynı şekilde bir hadise muhalefet etmesi de o hadisin sıhhati ve rivayet hakkında bir kadi lekeleyici unsur sayılmaz. Yani bu e, hadisin sıhhatine hüküm noktasında belirleyici değildir. Bu uyarıdan sonra cerh ve tadil lafızları bunların mertebe ve dereceleriyle ilgili bir başlık var onu notlarınızdan bakarsınız aynı şekilde tadilin ve cerhin mertebeleri yani bunlar derece derecedir e, bu derecelere delalet eden lafızlar yer alıyor notlarda Hadisler çok defa la yasiho ve la yuktebu hazel hadis derler bu ıslahların manasını tam olarak bilmeyen kimse, bunlardan biriyle vasf edilmiş olan hadisi mevdu, uydurma veya zayıf zanneder. Böyle bir zan o kimsenin ıslahları bilmemesine ve hadisçilerin ifadelerine vakıf olmamasına dayanır. Ali'l-Kari, Tedkiretul Mevduat'ta şöyle der. Adem-i vaz'ın vücudu lazım gelmez. Yani bir hadis hakkında sabit değildir denilmesi o hadisin uydurma olduğu anlamına gelmez. Bir başka yerde de bir hadisin Adem-i sıhhatinden onun uydurma olması lazım gelmez demiştir. Yani e, la yasiho, sayh değildir, sayh olarak gelmemiştir şeklindeki bir ifade onun uydurma olduğunu göstermez. Çünkü sayh değildir ifadesi hasen, zayıf, uydurma bunların hepsini kapsayan bir ifade. İbni Hacer Eskar tahricinde, ki bu eserin adı Netaycü Efkar şöyle diyor: Ahmet bin Hamer'in şöyle dediği sabit olmuştur. Tesmiye'de yani abdestte abdestte başlarken besmele okunması hakkında sabit bir hadis bilmiyorum. Ben de yani İbn Hacer de diyor ki ilmin yani bir şeyi bilmenin nefyinlerin yokluğun sübotu lazım gelmez yani İmam Ahmet bu konuda sabit bir hadis bilmiyorum dedi diye bu konuda sabit bir hadis yok demek değildir. Bundan başka subutun nefkinden zaafın subutu da lazım gelmez. Yani sabit değildir denilmesi işte o hadisin zayıf olduğu anlamına da gelmez. Sahatin subutu murad edilmesi ihtimalinden dolayı bir hadisten hasem vasfı zail olmaz. Çünkü sabit değildir derken sahih olarak sabit olmamıştır. Bu kast edilmiş olabilir ama hasen olabilir o hadis diyor. Ali bütün fertlerin subutunu nefyetmek etmek için mecmundan subutu nefret gerektirmez. Yani tek bir tariki ele aldığın zaman mesela bunun hakkında sabit değildir veya sahih değildir denmiş olabilir. O tarik hakkında söylenmiştir bu. Ama tariklerin toplamıyla hadis Hasen veya Said derecesine çıkabilir. Ona işaret ediyor. Nitekim bu abdestteki besmele hadisi de e, rivayet yollarıyla Hasen derecesi ispat edilmiş bir hadis. Evet. Nurettine Semhudi'nin bir sözü aktarılmış. Ahmet'in aşure gününde çocuklara tevsiyah yani aile halkına gençlik göstermek hakkındaki hadis ho, sözünden onun batıl olması uydurma olması lazım gelmez bazen hadis gayri sahih olur sahih olmaz aynı zamanda kendisiyle ihticaç uygun düşebilir zira hasen sahih ile zayıf arasında bir mertebedir yani sahih değildir denmesi e, hasen olmadığı manasına gelmiyor hasen olabilir fakat bu aşire gününde gençlik gösterme hadisi zayıftır yani onu e, hasen derecesine çıkacak bir tarafı yok Ayrıca hadisçiler bazen Münker'i fert manasında kullanırlar. İbn-i Acar Fethülbari mukaddimesinde Muhammed bin İbrahimet teymiyi zikir ve onun hakkındaki Ahmet'in sözüyle onu tefsik etmesi esnasında şöyle dedi. Menakira. Yani Münker hadisleri rivayet etmiştir. Burada Ahmet bin Anbel'in kastettiği e, tek kaldığı rivayetleri olmuştur. Yani zayıf ıslahındaki münkeri kastetmiyor da tek kaldı rivayet. Yani mutlak ferde münker tabirini kullanmış eski muhattisler. Ben derim ki i̇bn yani Hacer diyor ki Ahmet bin Anbel ve hadisçilerden bir cemaat münkeri mutabatı bulunmayan fert hadis manasında kullandılar. Bu ona haml olunur. Ulema bununla ihticac etti. Yani e, bu hadisle tek dahi olsa, tek kanaldan bile gelse, eğer sayı ise o hüccettir. Bukhar ve Müslim de bununla rivayet etmişlerdir. Mesela ameller ancak niyetlerledir hadisi fert bir hadistir. Sadece Ömer bin Hatta Radyalan rivayet etmiştir. Ondan rivayet eden Tabi'yi de tek bir kişidir. Ondan sonra yani Tabi'nin tabakasında mütevatir haddine varan, yani yüz küsür tarikten geliyor bu hadis. Ama tabeden ravisi ve tabiden ravisi tektir. Yani fert bir hadistir. Bu onun zayıf olmasını göstermez. Bir kimse hakkında huve münkerül hadis denilse bu mücerret bir cerhtir. Zira bunun manası o hadis zayıf demektir. Yani ravi hakkında münkerül hadis denmesi zayıf. Ravinin zayıf olduğunu gösterir. Ama bu münker ifadesine dikkat edin. Yani eskilerin ıslahında bazen Ahmet bin Anbel gibi bazı imamlar münker hadisi e, fert hadis şeklinde de kullanabilmişler. Yani bir ravi mesela e, çokça tek kalıyorsa, tek kaldırı rivayetlerde bulunuyorsa e, ona münkerül hadis demişler. Bu ravinin illaki zayıf olduğunu göstermez. Evet. Hatibül Bağdadi el-kifayede şöyle der. Hadis ehlinin katından meçhul cebbâret Abdullah bin Egar El-Hemedani, Said bin Zihuttan gibi hakikatne ilim tahsiliyle meşhur olmayan, ulemanın da tanımadığı ve hadis ancak bir tek yolundan bilinen kimsedir. Zira bunların, bunlardan Ebu İshak Es-Sebi'den başka kimse rivayet etmemiştir. Yani bu ismi sayılan ravilerden sadece Ebu İshak Es-Sebi rivayet etmiş. Bunların cerfet tarihine dair bilgi yok. Bu türden ravilere meçhul deniliyor. Meçhulle kast edilen meçhulü'l-ayn da olabilir. Meçhulü'l-hal de olabilir. Meçhulü'l-ayn olması kendisinden sadece bir kişinin rivayet etmiş olmasıdır. Meçhulü'l-hal ise en az iki tanesi kanın kendisinden rivayette bulundu. Fakat cerf ve tadil olarak durumu bilinmeyen kimsedir. Meçhulül ayının e, zayıflığı şiddetliyken, iken, hal olan ravinin zayıflığı muhtemeldir hafif zayıflıktır. Yani e, takviyeye elverişlidir, hasen derecesine çıkmaya müsaittir. Bir muaddisten iki kişi rivayet ederse, bunu şöyle düzeltmek lazım. İki Sika rivayet ederse ondan cehalet ismi yani cehaletü'l-ayn kalkar. Cehaletü'l-vasfa gelince et kutniye göre o da kalkar. Bundan ötürü Darikutni'nin menzare kabri vecebet lehu şefaati. Nebi Aleyhisselatü'nün kim benim kalbimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur. Hadisinin, ravilerinin biri olan Musa bin Hilal el-Abdi hakkında o meçhuldür sözü kabul olunmamıştır. Yani burada e, meçhulül hal ile e, meçhulül ayn ayrımı var. Yani meçhulül halin tek kaldığı rivayette hüccet değildir. Zayıftır. Ama takraya elverişlidir. Fakat meçhulül ayn e, bizatihi meçhul olan, yani sadece bir kişinin kendisinden rivayette bulunduğu kişi, belki gerçekte böyle birisi var olmayabilir de. Yani e, ondan rivayet eden kişinin ismini yanlış telaffuz etmesi, yanlış zikretmesi sebebiyle e, sanki farklı biriymiş gibi zannedilebilir. Ama iki kişi rivayet ederse bu durum ortadan kalkar. Demek ki bu isimde böyle biri var. Fakat e, adalet ve azap durumu bilinmiyor denir. Cer ve tadil ehlinden bir kısmına göre mecruh, cerh edilmiş olan bir ravi hakkında Mecruh hükmü vermekte acele etmemek icab eder. Esasen vazifemiz o husustaki fikirleri inceden inceye tetkik etmek olmalıdır. Çünkü mesele hem mühim hem de tehlikelidir. Cari, cerh imamlarından hatta meşhur alimlerden olsa bile herhangi bir ravi hakkında bir carihin sözüne yapışmak caiz olmaz. Çok defa o kimsenin cerhini kabule bir mani bulunabilir. Bulunduğu takdirde de cerhin reddine hükmü olunur. Bu hususun şeriat ilimlerinde mahir olan kimselere gizli kalmayan pek çok şekilleri vardır. Carihin aslında mecruh olmaz. Mesela cerh eden kişinin kendisi e, mecruhtur. E, bu durum anlaşılınca onun cerhine itibar edilmez. Başkaları muvaffakat etmediği müddetçe tadil de böyledir. Carihin inatçı ve şedid, mutassıp kimselerden olması... Bu mevzuda cerh ve tadil imamlarından pek çok şedid kimseler vardır. Bunlar ufak tefek şeylerle ravi'yi cerh ederler ve akıllı kimselerce söylenmesi doğru olmayan şeyleri ravi hakkında söylerler. Böyle carihlerin ki muteberdir. Yani eğer birisine sikaderse bu kabul edilir. Cerhi ise ancak insaf ve ibret ehlinde bulunan başka kimselerin muvafakatı ile muteber olur. Ebu Hatim, En-Nesai, Yahya bin Ma'in, Yahya bin El-Kattan, İbn-i ve başkaları şiddet elindendir. Yani bunlar cerhte şiddetlidirler. Bunlar cerhte, israf ve şiddette meşhur olmuşlardır. Akıllı kimselerin bu zevaptan birinin tek başına kaldığı bir mecruh hakkında araştırma yapması ve düşünmesi gerekir. Zehebi Süfyan bin Uyeyne ve Yahya bin Said'i konuşmaktadır. E, onun aklında biyografisini verirken, rical hakkında şedid idiler demiştir. İbn-i i̇bn Salah'tan naklen şöyle der, her tabakanın sika, ricali arasında mutediller ve müteşedidler vardır. Birinci tabakada şube ve süfyan vardır. Şube daha şediddir. İkinci tabakada Yahya El-Kattan ve i̇bn Mehdi vardır. Yahya daha şediddir. Üçüncü tabakada Yahya bin Mayn ve Ahmet bin Hamber vardır. Yahya daha şediddir. Dördüncü tabakada Ebu hatime er razi Bukhari vardır. Ebu Hatim daha şedittir. Mesai şöyle der. Bana göre bir kimse herkes onun terk edilmesinde birleşmedikçe terk edilmez. Yani bir ravinin metruk olması için terkinde icma olmalı diyor. Çünkü mesela bir ravi İbn -i Mehdi tefsik eder. Yahya'l-Kattan zayıftır derse Yahya şiddetle maruf olduğu için o kimse terk edilmez. Yani onun bir e, şiddetli bir Cerih, cerh sebebiyle sebebine hakkında tefsik vardı olan bir ravi terk edilmez. Cerh ve tadil yapma hakkına sahip olanların şartları daha önce geçti. E, meşhur muaddil ve carihlerden yani tenkid alimlerinden bazılarının isimleri zikredilmiş. Mesela Salih bin Muhammed Cezer'e. Hafız'dan naklayan İbn-i Salah'ın Hadis'te konuşanların ilki Şube bin el-Haccaş'tır. Sonra onu Yahya bin Said el-Kad'dan takip etti. Daha sonra Ahmet bin Anbel ve Yahya bin Ma'in bu mevzuya el attılar dediğini. Sonra derim ki diyerek şöyle anlattığını nakleder. Bunlar yani adı geçen zevat bu konuya temas eden ve yakından ilgilenenlerin ilkidir. Yoksa cerh ve tadil bakımından rical Hadis hakkında kelam mukaddem yani daha önce olmuştur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sağdır ve sabittir. Resulullah'tan sonra Hicri 34'te vefat eden Ubade bin es samit 68'de vefat eden Abdullah bin Abbas, 90'da vefat eden Enes bin Malik ve başkalar gibi sahabeden pek çok kimsenin de cerh ve tadil ile meşgul oldukları sabittir. Sonrakilere nispetle sahabe ve tabiinden mecruh ve gayri adil olan kimseler azdır. Bu râvilerdeki zaafın azlığı sebebiyledir. Çünkü onların çoğu sahabedendir, sahabe ise uduldür. Tabi'nin ekserisi çoğunluğu Sikadır. Zira 1. asırda pek az kimseye hariç zayıflar mevcut değildir. 2. asırda sigarut tabiin, yani Tabi'nin küçükleri ve onlar takip edenler arasında zayıflık çoğaldı. Bu ise onların az hadis bilmeleri ve az şey zaptetmelerinden ileri geliyordu. Onlar hakkında bize intikal eden malumata bakılırsa onlar çok defa mürsel hadisleri rivayet ediyorlar. Bunları peygambere izah ediyorlardı. Onların birçok hataları da vardı. Bu arada... Hadis reddini gerektiren zafiyet çeşitlerini ilaveten tedlis adı verilen bir illette onlara arz olmuştu. İşte bu sebeplerden dolayı Ricalül Hadisle ilgilenenlerin ilki olduğu söylenen Hicri 160'ta 80 yaşında vefat eden Şube bin el Haccac, 148'de vefat eden Süleyman bin Mihran el Ameş, 179'da vefat eden Medine İmamı Malik bin Enes gibi Ectebut tabi'in büyükleri hadis ricalinin zayıfını kuvvetlisinden ayırmak Hepsinin durumunu bu ilimdeki mevkii ve yerini beyan etmekle meşgul oldular. Şube bu konuya büyük bir ihtimam gösterdiği için ancak sıka kimselerden rivayet etti. Bu konuda Yahya bin Said el Ahmet bin Anbel şubeyi takip ettiler. Etba'lı tabiinden cerf ve tadilde sözü makbul olan kimseler, Ma'mer bin Raşdel ezdi Hişamet Düstüvai, <gülüyor> İbn-i Ebi Abdillah Sember, Hişan bin Ebi Abdullah es senber el yani. Abdurrahman bin Amr el-Evzai, Ebu Amir el-Şabi, Süfyan es el sevri Said ibn Mesruk, İbnül Macişun, Abdullah bin Macişun, e, Hammad bin Seleme bin Dinar, Leys bin Sa'd, Abdullah bin Mübarek, Hüseyin bin Beşir, Harun el-Reşid'in muasır olan Ebu İsaq el-Fezari, Bunlardan sonra yine aynı tabakada Muhafa bin İmran el-Ezdi, Süfyan bin Uyeyne, Bişr bin Mufaddal, Hafız İsmail bin Uleyye, Abdullah bin Web el-Mısri, Vekîb bin el-Cerrah, Erca Yahya bin Said et-Temimi, Abdurrahman bin Mehdi, en büyük imamlardandır o asırda bu işi encer yani ve tadil konularında en önde olan e, kimselerdendir. Bu Bukhari'nin hocası. Hocasının hocası. Yani burada isimler zikrediliyor. E, daha sonra Etbal Tabi Nasrı onlar hakkında bilgiler verilmiş. Biz bunları da muhtasar böyle geçeceğiz. E, yedinci bölüm Terimler hakkında muaddis, hafız, hüccet, hakim bunların manaları. Bunlar hakkında e, tabi zaptı belli bir kurala bağlanamayacak, belli bir kaideye bağlanamayacak şeyler söylenmiştir. Muhaddis rivayet ve dirayet bakımlarından ravinin ve mervinin yani rivayet edilen metnin hallerini bilen ve hadisi isnadı ile rivayet eden kimsedir. Muhaddis kendinden daha yüksek derecede olan hafız derecesine ulaşmamıştır. Muhaddis, alim bil hadis, müsnit kelimelerini bir kimse hakkında kullanmanın şartı, rivayeten ilmi hadisi, ricalin adaleti ve sünnetin mukavvimatından olan diğer hususları bil, e, bilmekle beraber mervi ve ravinin hallerini bit dirayabilmektir dirayet olarak bilmektir. Yani bu sıfatları verdiğimiz, bu adlarla çağırdığımız kimselerin bunları bilmeleri şarttır. Bir kimse senetleriyle olsa bile senet ricalini bilmeden sadece sema ile yahut senet ilminden sarfı nazar ederek sadece metin ilmiyle yetinse, yani her iki tarafta da etraflıca bilmese, bu ilmin ıslahına göre o kimseye muaddis denmez. Yani hadis usulünü bilmeli. Demek ki muaddis e, ıslahına sahip kimse bu haiz kimse e, hadis uzunlu bilecek isnadıyla hadis rivayet edecek yani hem dirayet olarak hem rivayet olarak e, bu işin ehli olmalı Cemalettin el Kasimi Kavadit Tahdis adlı eserinde şöyle nakleder çok defa kitaplarda hadisle meşgul olan kimselere müsnit, muaddis ve hafız lakaplarının verildiği görülür Hadisçilerin ıslahlarına vakıf olmayan kimseler, onların birbirine muradif olduklarını, yani birbirinin yerine geçen kelimeler olduklarını, mutlak olarak bunları herkese söylemenin caiz olacağını zannederler. Halbuki hakikat böyle değildir. Çünkü müsnid, hadise ait bilgileri bilsin veya bilmesin veya onun bilgisi sadece hadis rivayet etmekten ibaret olsun, isnadıyla hadis rivayet eden kimseye denir. Yani... Hadis usulünü bilmeyen fakat isnadıyla hadis rivade eden kimse müsnittir. Muhaddis değildir. Muhaddis'e gelince o müsnitten daha yüksek bir derecedir. Muhaddis'in senetleri, ileli, illetleri, esma-ı ricali bilmesi, çokça metin ezberlemesi, kütübisteyi, müsnetleri, mucemleri ve hadise ait parçaları dinlemiş olması şarttır. Şeyh Fethüddin bin Seyyid-ül bu İbnü's-Seyyid'in nas diye meşhur şöyledir. Bizim asrımızda müaddis, rivayet ve dirayet yönlerinden hadisle iştikal eden, hadisin ravilerini ve bunlar arasındaki farkı bilen, kendi asrındaki ravilerin ve mervilerin çoğuna ittila kesbeden, bu konulardan nasibi maruf ve zaptı meşhur bir kimse olarak temayüz eden kimsedir. Eğer bu konuda her tabakadan bildikleri bilmediklerinden daha fazla olacak şekilde tabaka tabaka şeyhlerini ve şeyhlerinin şeyhlerini bilecek kadar geniş bilgiye sahip olursa işte bu dereceye varan kimseye hafız denir. Mütekaddiminin bazısından biz 20 bin hadisi imla şeklinde yazmamış olan kimseyi hadisçi saymazlık şeklinde hikaye edilen söze gelince o onların zamanına göredir. İmam Ebu de şöyle şöyledir. Şimdi Ulumül Hadis 3 kısımdır. En şereflisi hadis metinlerini ezberlemek, garibini ve fıkait hususiyet ve hükümlerini bilmektir. İkincisi senetleri ezberlemek, ricali bilmek, sahihini sakiminden ayırt etmektir. Üçüncüsü toplamak, yazmak, turuk ve esanidi bir araya getirmek, bu konularda derinleşmeyi talep etmektir. İbn Hacer bu üç esas kendisinde toplayan kimse fakih, kamil bir muhaddistir. Bunlardan sadece ikisini bilen kimse muaddisin, muaddisin daha altında bir seviyededir dedi. Evet, Kavad-ı böyle nakledilmiş. İkincisi Hafız. Hafız muaddisden daha yüksek bir derecedir. İbni Seyyidin Nas'ın tarifini az önce görmüştük. E, Hafız Cemalettin el-Mizzi'nin Hafız, rical ve onların hal çeşitli çeşitlialler ve memleketler hakkında bildikleri bilmediklerinden daha çok olan kimsedir şeklindeki tarifi daha çok uygun bir tariftir. Bazı kimseler hafızı adet itibariyle tespit etme yönüne giderek hafız senet, cer, tadil ve diğer bakımlardan rical ait bilgilerle birlikte yüz bin hadisi ihata eden kimsedir dediler. Bilindiği gibi bu en eskilerin örfünde cariydi. Sonraki hadisçilerin sözlerini araştırdığımız zaman bunun aksini görürüz. O halde hafız için en uygun tarif İbn-i Nas'ın tarifidir. Az önce geçti yani Muhaddis'in tarifi de geçti, hafızın tarifi de geçti. 3- Hüccet Hüccet hafızdan daha yüksektir. Rical ve onların tarihleri ve lakapları hakkında konuşan kimse Hüccet denilmesine bakarak şöyle bir tarif çıkarabiliriz. Hüccet, hadisçilerden mütehassıslar ve diğer ilim adamlarından herkes nazarında hadis sahasındaki maharet ve ehliyeti müsellem yani kabul edilmiş olmakla beraber hıfz ve itkağında ezberledikleriyle ihtica edilmeye layık bir kimse olduğu olduğunu temin eden bir derece ulaşmış kimsedir. Bu asfaları kazanmış bulunan kimse zabıtta, itkanda ve sünnet ilminde hafızların kaynak ve destek olacak şekilde kemale ermiş kimsedir. Adete sayıyla yapılan tarife gelince hüccet, senet, cer, tadil ve diğer Ruslar da hallerini bilmesiyle beraber 800 bin yani 1 milyona yakın hadisi ihat etmiş olana denir. Bildiği gibi bu yaygın bir örftür. Esasen bu sayıda itibaridir, göreceleridir yani. 4. Hakim Hakim, sünnet ilminde en yüksek derece nail olan kimsedir. Hakim, neşet yani yetişme tarzı, rehlet yani hadis yolculukları, ikamet yerleşme yeri, şuyu hocaları, evsaf nitelikleri, kabul, red ve bunların gayru usullar bakımından rical tarihine ait her şeyin bilgisiyle beraber Cerf ve tadil bakımından her raviyi, metin ve isnat bakımından rivayet olunmuş hadislerin hepsini ihata eden kimsedir. Diğer bir tarifle bu sayılanların çoğunu ihata eden kimsedir denilmiştir. Bazı kimseler de sayı itibarıyla tarif ederek, hakim hadis iliminde kabul ve reddi gerektiren ıslahlar gereğince muteber olan nitelikleri ve hadisin senetleriyle birlikte 800 binin üstünde pek çok hadisi bilen kimsedir şeklinde tarif ettiler. Zehebi Tezkiratul Huffaza Diğer ulemanın bu konuyla ilgili kitaplarında zikrettiklerine dayanarak Hadis ilminde muaddis, hafız, hucet, hakim derecelerine yükselmiş hadis alimlerinin bir kısmını zikretmiş Onlardan, orada geçenlerden bazıları şöyle Muhaddis derecesine varanlardan bazıları Ata' bin Ebi Rabah Bekir bin Mudar Huşen bin Beşir ve bin Cerir Ebu Muhammed Abdurrahman bin Ömer en Nehas, İmam Busayr-ı Hibetullah bin Ali, bu meşhur şeyin yazarı, İtaf-ı yazarı. E, Seyyid Muhammed murtaza Zebidi el-Hanefi, bu e, Bukhari'yi ihtisar eden, Türkçe'de tecrübe Sarih diye e, tecrümesi yapılan kitabın e, müellifi. Daha başka eserleri de var tabi. Bunlar muaddislerden. Hafız lakabıyla meşhur olanlar, İmam Hafızların Bayrağı, Ebu Bekir Muhammed bin Müslim, İbni Şihabez Zühri, Abdurrahman bin Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir e Sıddık, İmam İbni Cüreç, İmam El Hafız Basralı Muhaddis Cerir Bin Azim, İmam Nafi bin Ömer El Kureşi, İmam Mutemir bin Süleyman et Teymi, İmam Abdullah bin Müslim El-Hafız Ebu Muhammed El-Mısri, İmam Abdurrahman bin Mehdi El-Hafız-ül-Kebir, İmam Firyabi, İmam Ebû Naim Fadıl bin Dükeyn, bu İspihan'den başkadır, İmam Hafız Ebu Hayseme Züheyr bin Harp, İmam Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, İmam Hafız Abdullah bin Abdurrahman et Darimi müsnet sahibi olan, ee, Hafız Yunus bin Abdülala, Mısır diyen imamı İmam Şafii'nin arkadaşı. Hafız El Kebir İbni Huzeyme, Ebu Bekir Muhammed bin İsak bin Huzeyme. İmam Abdurrahman bin Ebi Hatim er Razi İbn Ebi Hatim diye anılan budur, Ebu Hatim'in oğlu. İmam Hafız Ebu Hatim, Muhammed İbni Hibban. İmam İbni Mende, Muhammed bin İsak bin Mende. Ee, İmam Hafız, uzun ömürlü hadisçi Ebu Farıl Ahmed bin Ali İbni Amr el Beykendi el Buhari, İmam Ebu Zer el Herevi, İmam Ebu Ömer Yusuf bin Abdullah İbn Abdilber el İstiap ve Temhidin sahibi, Hatibin Bağdadi Ebu Tahire Silefi Ebu Abdurrahman Abdurrahman Ebul Ferec İbnül Cevzi, ee, Hafız Dimyati Zehebi ee, İbn-i Raskalani İmam Sehavi ve Celaleddin Es-Suyuti hucet lakabını alanlardan bazıları İmam Hüseyin el Muallim i̇bn Zekvan Hüseyin bin Zekvan ee, İşhan bin Urve Ebul Huzeyl Muhammed bin Velid Ezzabidi Mamer bin Raşid Bişir bin el-Mufaddal, Cerir bin Abdülhamid, Ma'an bin İsa, e, Haccac bin Minhal, Abdullah bin Yusuf, El-Kilai et-Dimeşki et-Din Nisi, e, bin müserhet bu Bukhari'nin hocası, Malik bin İsmail el-Hindi, e, evet, bunlar meşhurlardan bazıları, İbn-i Muni, Hafız İbn-i Muni, Müsned sahibi, ee, Ahmet bin Seleme el Bezaz, Müslüm'ün arkadaşı. Abdülmelik bin Muhammed Ebu Nuaym el Cürcani el Esterabazi. Ee, bu zat Müstetler Denizi'ydi ve pek çok eseri var diye geçmiş. Hakim derecesinde olanlar da İmam Şabi. Ee, evet, Ömer radıyallahu anh hilafet sırasında doğdu. Ebu Hanife ve İbn Avn'ın en büyük şeyhlerindendir. İbni Şiruze şöyle dedi. Şabi'yi işittim şöyle diyordu. 20 seneden beri işittiğimiz hadis râvilerinin rivayet ettiği bir hadisi daima ben onlardan daha iyi biliyordum. İbnu Hübeyre eş-Şâbi kadı yaptı. İbnu Uyeyne şöyle dedi. Alimler üçtür. İbn Abbas kendi devrinde, eş kendi devrinde, es-Sevrî kendi devrinde en büyük alim idiler. Eş-Şâbi 500 sahabiye ulaştığını söylemiştir. Süfyanes Sevri hakim derecesinde olanlardan bir diğeri Hammad bin Seleme bin Dinar Leys bin Sa'd Mısır Diyarının imamı Malik bin Enes Muhammed bin İdris Eşşafi Yahya bin Main Ali ibnül Medini Ahmet bin Hanbel Muhammed bin İsmail El Bukhari sahibi İbnül Mübarek İmam Müslim Ebu Davud es Sünen sahibi ee, Muhammed bin İsa'yı Tirmizi, İbn-i Cerret Taberi, Ebu Ahmet el Hakim, El-Nisaburi, El-Kerabisi, ee, İmam Dari Kutni, İbn-i Beyyi diye maruf, bu e, İbn-i şey İb İmam Hakim, müstedrek sahibi. İbnül ül Beyyi diye de meşhur olmuş bu. Bir de Kurtubi, Endülüslü İmam Kurtubi. Evet. Bunlar hadis ilmindeki kapasitelerine göre muaddislerin derecelerine dair bazı sözlerdi. Cerh ve tadil lafızları kendiniz bakın notlarınızdan. Bu lafızlar onların ravilerin durumları hakkında yani müsned dediğimiz kişi ravi oluyor. Yani hadisin ravisi. E, sadece rivayet etmekten ibarettir. Alim değildir. Yani hadis usulünde alim olması şart değil müsnid olan kimsede. Raviler e, ravilerin en düşük derecesi olur. Sonra demek ki muaddis mertebesi geliyor. Usul bilmesiyle beraber ve genel olarak hadis metinlerine hakimiyet e, ile beraber muaddis olunuyor. Sonra hafız. Hafız da rical konusundaki engin bilgisiyle, işte hadis metinlerindeki ezberiyle, hem rical ezberlemesi hem hadis ezberlemesiyle muaddisten bir kademe üste çıkıyor. Hucet dediğimiz kişi e, ravilerin hal tercümeleri bakımında tarihler, yani tarihi bakımdan, hem adalet ve zat bakımından bu bilgilere genel hatlarıyla sahip olan hadis metinleri ve usulü konusunda kendisine itimat edilen kimseler, hakim de daha üstün mertebe, yani kendi aslındaki bilinen hadislerin genelini kuşatmış kimse. Hadislerin tedvini konusu 8. bölümde bir sonraki derste başlangıç yapacağız inşallah. Tamamlamaya çalışacağız inşallah. Hadislerin yani toparlanması, kütüphanelere girmesi konusu bir sonraki dersa kaldı Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha ve esteğfiruke ve